Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerilir, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yıldırım. Ee, Yağmur Yıldırım. Yağmur'la beraber bugün e, bir bina e, ve onun sergisini konuşacağız. Konumuz da Şişli Cami. Evet, e, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde şu an devam eden bir sergi var. E, Şişli Cami'si üzerine. Sunay İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu'nun... İçinden e, süzülen fotoğraflardan oluşan bir sergi bu. E, Şişli Camisi'nin yapım sürecine ait bir e, sergi. Çok da güzel bir kataloğu var. E, Bahat Hanman e, editörlüğünde. E, geçen gün Büke Uras'la da e, buluşmuştuk. Aslında o bizi biraz bu konuya dair uyandırdı. Bir vesile oldu. <gülüyor> Kendimizi İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nde bulduk. Evet. Flanözler ve flanörler olarak da böyle bir <gülüyor> gün geçirmiş olduk. Evet cep telefonundan bize gösterdiği ve kubbenin kalıbına ait olan fotoğraf etkisiyle tabi onun etkisinde kalarak büyülenmiş bir şekilde oraya doğru e, sürüklendik. Ama bir binanın e, serüvenini tabi bu, bu kadar iyi belgelenmiş inşaat sürecinin bu kadar iyi belgelenmiş olması da e, aslında büyük bir değer yani, ya da şans mı diyeyim ne diyeyim. Bir yandan tabii şu da var bir binanın hikayesini anlatan bir sergi olması ve Hı. hani konuya hakikaten bu inşaat sürecinden bakıyor olması enteresan olduğu kadar sürece tanıklık etmiş olan ve arşivlenme amacıyla hani sanatsal bir fotoğraf kaygısından öte inşaat evet. sürecini belgelemek için çekilmiş olan bir fotoğraf serisiyle bunu anlatıp tamamen hikaye bitirmiş olması da aslında bir, en, bir yerde sevinir sizi kırklı yıllara götürüyor. Bina yapılıyor, ilk teraminamızı namazı kılınıyor, Hı -hı. cami açılıyor ve hikaye orada bitiyor gibi de. Ve Büküvür As da şundan da bahsetmişti. Sanıyoruz ki foto sabah diye hatırlıyorum. Hı -hı, Bir muhtemelen fotoğraf ajansı ya da fotoğraf ekibi binanın inşaat sürecinin fotoğraflanması için ve tamamıyla işçilerin günlük hayatı. ...ve binanın ilk temelinin atılışı, konstrüksiyonların kuruluşu, revakların teker teker ortaya çıkışı Hı -hı. gibi... ...hakikaten böyle belgelendirme çalışması yapılmış olması da çok enteresan ve de güzel. Ve ne? şişli cam gibi özellikle modernizmin önemli bir yapısı olan bir yapımda sürecinin böyle belgelenmiş olması... ...ben şaşırdım bilmiyordum yani hiç bu hikayeleri. Ee, Vesile oldu. Sergide aynı zamanda yapının... Hem kendisine hem de sürecine dair o dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış ve Seyfi Arkan'ın yazdığı yazıdan pasajlar da vardı. O açıdan da güzel bir katman. Yani burada serginin katmanlarından bahsedersek bir yandan çizimler, bir yandan Foto Sabah'ın fotoğrafları, diğer taraftan da o döneme dair yapı yapılırken toplanmış olan ya da üretilmiş olan diğer yazılardan pasajların oluyor olması aslında kapsamlı bir şekilde bina tarihini, e, ...paylaşıyor e, gidenlerle, e, görmeye gidenlerle sergiyi. E, bir şekilde tabii ki bir e, mahallenin en parlak zamanlarının e, fotoğrafını da çekiyor aynı zamanda. E, Foto fotoğraflarında sadece binanın farklı aşamaları yok. Binanın içinde bulunduğu tüm mahallenin nasıl dönüştüğü, bugün nereden nereye geldiği ve hatta arka tepelerde... Ufukta uzanan İstanbul'un nereden nereye dönüştüğünü görmek de mümkün. Öyle bakınca da daha da çarpıcı bir hale geliyor. Bir yandan tabii o zamanın toplumsal yaşamı, kent yaşamı ona dair de çok sevimli... Bir takım ipuçları yakalayabiliyorsunuz fotoğraflarda bizim de kendi aramızda konuştuğumuz. <gülüyor> mesela ilk namaz kılınırken herkes tabii ayakkabılarını caminin önüne bırakıyor. Aralarında böyle gıcır gıcır parlayan fötr şapkalar. <gülüyor> Müthiş bir detaydı o mesela. Hakikaten dediğin gibi arkada bakıyorsun üzülüyorsun. Mecidiyeköy o zaman nasıldı, bugün <gülüyor> nasıldı. Buradan biraz aslında küçük bir anekdota değinip de Şişli Cami'den de bahsetmekte fayda var. Şişli Cami modernizmin... 1945'te yapımına başlanan bir yapısı ve şu da enteresan, Cumhuriyet döneminde yapılan, Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan ilk anıtsal dini yapı özelliğinde olan önemli bir yapı. Birinci Milli Mimari'nin bitiş zamanında Hı. ve camide de çoğunlukla biliyorsunuzdur, önemli de bir yapı olduğundan ötürü bugün her yerde, her kasabada... ...şehirde ya da köyde görmeye alışkın olduğumuz... ...neo Osmanlı tarzda yani modern malzemeler... ...ve modern inşaat teknikleriyle yapılmış olup... ...biçimsel olarak Osmanlı camilerine göz kırpan bu aslında... Her yerde görmüş olduğum hayatımızın içine giren camiler aslında buradan onun başının altından çıkıyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Bir yandan tabii Şişli o zamanların 1940'lı yılların en gözde semti yeni yeni dönüşmeye başlamış olan Nişantaşı'ndaki bu özellikle o zamana dair yazılmış çoğu belgede görebileceğiniz insanların yavaş yavaş boğaz sırtlarından Beyoğlu'ndan Nişantaşı Teşvikiye Şişli tarafındaki apartmanlara çıktığı ve dolayısıyla bu modernleşmenin de getirdiği bir yeni yapılaşma. İhtiyacının sonunda da böyle bir yapının ortaya çıkması açısından da şişli meydanını oluşturan ilk yapı bu. Evet. Kü küçük bir anekdota değinmek istiyorum dediğim de şu. Buradan Serkan'a da selam gönderelim Serkan Taycan'a. Daha önce de biz açık mimarlık programlarında konuk almıştık kendisini. Aynı zamanda Venedik Bienalinde de bir serisi sergilenen. O dönemde de ve ondaki pilot galeri de çekmiş olduğu İstanbul'daki kimi kent meydanlarının büyük boyda baskıları hı hı. vardı. İşte Galata'daki meydan, Sultanahmet Meydanı gibi. Bu meydanlardan biri de Şişli Meydanı'ydı ve biz şunu konuşmuştuk. Hani konuk ettiğimizde tamamen minyatür gibi uzaktan objektif bir bakış açısıyla bütün buradaki elemanların, oyuncuların, kişilerin, yapıların hepsinin teker teker pafta gibi önüne serildiği güzel ve belge niteliği çok güçlü olan fotoğraflardı. Şişli Meydanı da çekmiş Serkan tabii hani merkezinde Şişli Camii var ve o zamandan bu zamana hmm. bakınca birkaç sene önce iki sene önce sanıyorum çekmişti. Bakıyorsun şu an hukukçular sitesi tabii bir yanında evet. o Türkiye modernleşme sürecinin 1960-70'lerin en önemli yapılarından biri bir konut bloğu. Diğer yerde Şişli Cami var bugün Cevair Meydanı var. Onun hemen diğer tarafında hani nereden nereye şunu söylemişti de o benim çok hoşuma gitmişti. Hani böyle selfie çeken bir grup var Arap olduğunu düşündüğümüz bir grup turist var fotoğrafta. Şundan bahsetti bu Arap turistleri şehirde ilk defa şişliğe getiriyorlar <gülüyor> indiriyorlar. Orada hani cevare girip alışveriş yapsınlar para kazansınlar diye ilk geldikleri yer orası olmuş. Genellikle tur, şir tur şirketleri tarafından yani şey diyor hani. O kadar İstanbul camilerle özdeşleşmiş ve İstanbul'a gelir gelmez ilk gördükleri cami, şişli cami ki... ...hepsi önünde durup bir selfie çekilirlerdi hmm. diye. Yani böyle, bu da bana enteresan geldi mesela. Nereden, nereye? Ya o e, bir giriş kapısı olarak değişen kentin, değişen giriş kapıları... ...ya da turistlerin e, kentle ilk karşılaştıkları yerlerin değişiyor olması... ...farklı bellekler üstünde yeniden inşa ediliyor olması aslında bir garip bir örnek. O açıdan bakılınca alışveriş merkezleri... Kentin yeni kapıları gibi. Mesela evet. <gülüyor> Surlarda açılan kapılar değil ama mahallelerin içerisindeki dev mabetlere dönüştüğü bir gerçek. Kentin eski mahallelerindeki durumlarından daha öte yeni oluşan mahallelerinde bunu daha da çarpıcı bir şekilde görmek mümkün. Ama tabii ki Şişli Camisi'nin bu neoklasik ya da yani neo Osmanlı üslubundaki tarzının da bütün o e, çevresinde gelişmiş olan e, modernist e, mahalle dokusu içerisindeki yeri de e, çarpıcı. Hani giderek kendi boşluğuyla meydanlaşan bir yer olması dolayısıyla. Burada tabii fotoğraflarda e, yani fotoğraflarda şeylerin izini sürmek de mümkün. Biraz önce senin bahsettiğin gibi e, klasik Osmanlı üslubunda e, birbirinin birer kopyasıymış gibi inşa edilen e, ya yani modern yapım teknikleriyle inşa edilen camileri düşündüğümüzde e, bu yapının ee, aslında çağdaş olmayan yapı malzemeleriyle de inşa edildiğini ve bazı detaylarının da e, klasik üslupteki inşa tekniklerindeki en az onlar kadar özenlenerek yapıldığını görebiliyoruz aslında. Yani karma sistemle yapılmış olan bir yapı olduğu belli. Yani ve kubbeleri, taş falan kullanmışlar. Tabi tabi yani kubbeleri betonarme harme yapım sistemiyle yapılıyor ama e, kemerleri e, vesairesi yani kendi alt e, özellikle birinci katındaki ...bütün kemerleri ve taşıyıcı duvarları oluşturan çoğu taşıyıcı duvarlar diyelim. Yani bütün bu taşıyı sistemini oluşturan taşıyıcı duvarlar aslında blok taşlardan inşa edilmiş durumda. Ve onun üstünde özenilmiş olan da işlemeler gerçekten dikkate değer. Yani bazı fotoğraflar aslında... E, yapı dersinde e, katmanları incelemek için e, kullanılabilecek e, kalitede aslında bakarsanız yani minare bir böyle e, ana kubbenin e, inşa edilme sırasında çekilmiş olan bir tane fotoğraf var mesela. Orada kemerlerin e, kendisinin betonarme olduğunu görebiliyorsunuz. E, ama e, birinci katın daha doğrusu yani kubbelerin altında kalan bütün taşıyıcı duvarları kâgir olarak tanımlamak, e, bloktaş olarak tanımlamak mümkün. E, ...çok katmanlı aslında... ...bir de başka bir şey de vardı... ...yani bir Kürras'la konuşurken... E, öz, ...bu caminin şadırvanını... ...tasarlayan... E, ...Nazimi Yaver Yenal... ...hakkında da ince ince... ...gizli bilgiler edindik biz... ...bu arada <gülüyor> küçük bir parantez olarak da... ...caminin mimarı... Vasfiye gelir. ...kendisi Hı -hı. aynı zamanda Feneryon'daki meşhur caminin de mimarı... Hı -hı. ...sadece şadırvanı... Hı -hı. ...Nazimi... ...Yaver Yenal'a ait... Ee, çok yetenekli zamanının çok egzantrik karakterlerinden bir tanesi olduğundan bahsetti Büküoras. Umarım e, yaptığı çalışmayı tamamladığı zaman onu bu konuyu sadece ve sadece bu konuyu konuşmak için çünkü diğer pek çok şeyde konuşabiliriz ama, evet, ama. Büküoras bir kere stüdyoya gelirse herhalde biz evet. birkaç seri program çekeriz diye düşünüyorum. Ee, Büküorası daha önce ağırlamıştık burada ve çok keyifli e, bir program yapmıştık ama uzun uzun zaman yıllar önceydi diyebilirim. Ee, onun bize verdiği, böyle e, çıtlattığı bilgiler ışığında bu e, sergiyi gezmek, kitaba bakmak gerçekten e, heyecanlı. Yani hem mimarlık tarihi açısından heyecanlı, hem e, mimarlığa popüler bir ilgi alanı olarak meraklı olan kişiler açısından heyecanlı. Şey bile çok keyifli, e, avluda şadırvanın e, yerini tam olarak doğru olarak tespit edebilmek için Ahşap'tan mesela bir tane maket yapmışlar. E, onu... E, Dolaştırarak diyeyim size e, tam olarak olması gerektiği yeri. E, Ay, ...müthiş naif... <gülüyor> evet. Kesinlikle deniyorlar. Müthiş, naif... Fotoğraflar burada. burada. Öyle. Ya şimdi kitap önümüzde bir yandan yani bu tutukluğun ve hafif hafif ağır ağır konuşmanın sebebi de bu fotoğraflardan gözünü alamıyor insan. E, ben hemen böyle yağmura yanında göstereyim bu ahşap e, şadırvanın ahşap maketini. Brunelleschi e, de öyle yaparmış bu arada. Bu Florensa'da. Ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii nereden nereye? <gülüyor> aradan geçmiş 400 yıl. <gülüyor> Öyle ama işte. Evet, Floransa'da dedin. Ben trolledim. Buyurun. Oradan buraya geçersek de bir yandan fotoğraflarda şunu da görmek benim çok hoşuma gitti. Yapı dersi olduğu kadar, yapı tarihi dersi niteliği Hı -hı. de var. Yani kesinlikle şeyi de görüyorsunuz. O zamanki bina yapım teknikleri. Hani şu an mesela bu zamandan, bugünden, buradan bakınca da çok enteresan da gelen kimi yöntemler var. Tabii keyifli ya Çok yani... Aslında büyük bir şans ee, bu işin takibinin bir e, mahalli fotoğraf e, stüdyosuna verilmiş olması büyük bir şans. Ve tarihe tanıklık etmiş kareler var. Mesela şu anda açık olan sayfada minarenin en son alemi takılırken ben de bayılmıştım. Ben evet. de paylaşmıştım aynı kareyi. Bir tane tip takmış alemi oradan ayaklarını kollarını ellerine sallayarak selam veriyor. Evet. Objektife doğru mu aşağıdaki cemaate doğru mu artık. Bir yandan bu arada şunu da bi bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Önemli bir bilgi. Şişli Cami ilk defa yapılan bir caminin padişah ya da bir devlet tarafından finanse edilmeden tamamen oradaki gayrimüslim ve müslüman insanlar tarafından kolektif olarak fonlanarak yapılmış bir dini yapısı. Bu bakımdan da çok da güzel. Hani modernleşmekte olan, yeni biçimlenmekte olan bir bölgede tamamen gayrimüslimler, müslümanlar hep birlikte el birlik para toplayıp böyle bir ...yapı yaptırıyorlar dönemin önemli cami mimarlarından bir tanesini. Yani güncel olarak yani mevcutta da zaten hani bağışlar toplanarak yapılan camilerin daha da ince zevklerle üstüne düşünülerek yapılabileceğine de bir örnek yani. Tabii ki burası, buradaki cemaatin gelir seviyesi bambaşka olsa gerek pek çok yerle kıyaslandığı zaman ama yine de bunun bir bahane olmadığını hatırlatmakta da fayda var çünkü lüks bir mahalle şişli o dönem <gülüyor> için biliyorsun şişli de bir apartman yoksa eğer halin yaman o zamanlar Cenk. Aa o zaman aklıma şöyle bir melodi geldi istersen onu bir dinleyelim <gülüyor> <gülüyor> Tuman, yoksa eğer halin yaman Niçer kübik mobilyalar Duvarda yağlı boyalar iki tane otomobil Biri açık biri değil Ah uşak hizmetçiler Dolu mutfak dolu gider Hanım gidersen gidersin Gündüzleri çaydan çaya Gece olur davetlisin Ya Dine'ye ya Baloya Hey Lüküz hayat Lüküz hayat Yine ya, gel yan geldi yar, ne ömür şey, oh ne rahat yoktur eşinle gün hayat. Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın, etrafında güzel kızlar, canın çeker burnun sızar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır, takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen Sen de kendi hesabına, toplu akşam etrafına, sarıları esmerleri, kır şampanya kadehleri. Hey lükküz hayat, lükküz hayat Bak keyfine yan geldi ya yat Ne ölür şey, şey. Oh, oh ne rahat, rahat Açık mimarlık programındasınız. Ee, Şişli Camii'ni e, konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde şu an hala devam eden bir sergi var. Suni İnan Kıraçvak fotoğraf koleksiyonunun içinden süzülen e, Şişli Camii'ne ait olan e, fotoğraflar e, ve çizimlerle e, bezeli bir sergi devam ediyor. E, şunu da hatırlatmakta fayda var. Hazırlık hayat e, Türk dinlemişken, şarkısını da mırıldanmışken biraz. Bu sadece Şişli Camii ile ve Şişli'yle sınırlı kalacak olan bir seri sergi değil. Daha doğrusu bu bir seri sergi. Sadece Şişli Camii'yle sınırlı kalmayacak. Çünkü siz de bakarsanız, incelerseniz, fırsatınız olursa... ...sergi kitapçının sağ köşesinde bir yazmakta. <gülüyor> yani Sunay İnan Kıraçvak fotoğraf koleksiyonunun içerisinden mimarlığa dair olan... Ee, bu fotoğraflar e, tasnif edilerek içinden farklı hikayelerin çıkacağı e, sergilere ve e, kataloglara dönüşecek. Bunu da e, Büköy Uras'tan öğrenmiştik. E, ama daha önce de bir binanın sergisini gördük. E, pek çok kez de gördük de ilk aklımıza gelen galiba AKM'nin sergisiydi. Üç sene önceydi İstanbul'da, SAT'ta ve Hı -hı. Mimarlık Merkezi'nde Ankara'da gerçekleşmişti Hı -hı. Evet. bu sergi. Ve o da büyük çapta maketlerle, özverili bir ekibin çalışmalarıyla bütün yapının hikayesini aslında açıyordu. Şişli Cami'de aslında daha sürecin, yapım sürecinin fotoğraflanarak o zamana dair bir arşivci, bir belge anlayışı sunmasının yanı sıra tabii AKM e çok fazla katılımcının oldu. Ve evet. o zamanın ki de ...en önemli yapılarından bir evet. tanesidir tabii modern dönem Türkiye'sinin. O döneme de aslında ışık tutan ki aslında... O zamandan bugüne de ışık tutmasını daha fazla arzu edebileceğim de bir seri sergiydi. Bir bina hikayesi sergisi açısından biz de burada kendi aramızda konuşuyoruz. Sadece binadan konuştuğumuz programlar yapsak ya diye Hı -hı. burada da tekrar bir düşünmek amacıyla bunu da buraya bırakayım. Evet. Hani onun içinde aslında keyifli de bir vesile olmuş bu sergi ya da tamam. sergiler AKM'yi de düşünürsek. AKM sergisinde tabi tabanlıoğlu oğlu arşivinin sıcacık elimizde oluyor olması aynı zamanda devletin... Önemli projelerinden bir tanesi olması bir kültür yapısı olarak e, ve çok uzun zamana yayılmış bir de hikayesinin oluyor olması dolayısıyla çok fazla malzeme vardı. Yani mimari e, tasarım sürecinden, inşaat sürecinden, içindeki seramiklerden, dekorasyon objelerinden, e, ufak detaylarına kadar pek çok malzemeyi aslında sergi e, taşıyordu. Tabii iki yapıyı kıyasladığımız zaman Şişli camisinin kendisinin... Bir e, sivil girişim yapısı olduğunu e, da söylemekte fayda var. İşte sen de aradan önce, Elkisayat'ı dinlemeden önce söylemiştin. E, oradaki mahalleli önde gelen eşraf tarafından e, finanse edildiğinden. Böyle kıyaslamaları yapmaya da imkan veriyor. E, serilerin daha da e, bizleri meraklandıracak şekilde devam etmesini e, ve sıklaşmasını bekliyoruz açıkçası. Bunun üstüne şimdi biraz da bir kitap ve sergiyi konuştuktan sonra biraz böyle bir seminer dizisinden bahsedelim istersen. Akbank Sanat Mimarlık Söyleşileri dizisi başlattı. Daha önce de biz birkaç hafta önce Yelta'yla devam eden etkinliklerden bahsederken kısaca denilmiştik. Başlayınca biz de böyle bir yoklama fırsatını bulduk en azından hı hı. nasıl oluyor diye. Serinin moderatörü de bizim... İlk program yapımcı ve sunucularına İpek Akpınar aynı zamanda Hı. bir grup mimar teker teker çıkıp ayda bir kere ya da ayda iki kere olmak üzere Akbank Sanat Mekanı'da mimarlık üzerine konuşmalar yapıyorlar. Genellikle kendi pratikleri ya da kendi projeleri özelinden. Tanıyor musun isimlerin? Çok bir şey ifade etmedi açıkçası. Yani özellikle... Kimi isimlerden emin değilim. Projeler küçük ölçekli <gülüyor> projeler olduğundan ötürü olabilir. olabilir. Yeterince konuşulmadığından olabilir. Evet. Yeni dönem mimarlığına ışık tutan çok da bilinen isimler olmadığı için seriyi yapanlar. Şaka şaka. Tam bir yıldızlar karması. Yani bir arama <gülüyor> motoruna siz İstanbul ve Türkiye ve mimar yazdığınız zaman ilk sayfada çıkan isimler de biz daha önceki programda söylemiştik. Hı -hı. Hakikaten öyle. Öyle olmayan kimi isimler de var. Bunlardan bir tanesi de benim de dinlediğim seriyi açan isimlerden çok değerli... ...Ankara'da ODTÜ'deki hocalardan Ayşen Savaş, Ayşen Hoca... Kendisini biz Cenk'le ODTÜ'ye gidip ODTÜ'de Çincilerin mimarlığı üzerine etkinliği takip edip oradan çektiğimiz programda da dinleme şansı bulmuştuk. Ve Ben ilk defa orada dinlemiştim. Yelterli programda Yelter'de ondan bahsetmişti. Ayşen önce gibi değerli isimleri İstanbul'da her zaman dinleyemiyoruz. Ben hiç dinleyemedim örneğin bir konuşmasın Hı. diye. Ben de ilk defa orada dinlemiştim. Kendisini daha çok buralarda görmek, dinlemek isteriz. Müthiş keyif aldım konuşmasından. Bir yandan tabii Mimarlık Seminerleri dizisi isimli... Bir etkinlikte ilk açıcı konuşmayı, ilk başlatıcı konuşmayı da yapıyor olmak tabii ayrı bir konu olmakla birlikte şeyi de düşünmekte fayda var. İlk defa bir çağdaş sanat merkezinde cümle içinde mimarlık geçen bir seri konuşma oluyor. Tabii hmm. bu bilinçli olarak seçilmiş bir takım isimlerin bir araya gelmesiyle ve bir takım konuların bir araya gelmesiyle düşünülmüştür diye Düşünmekle birlikte. Evet. Yani şey bilmiyorum ilk defa mıdır bir çağdaş sanat merkezinin içerisinde mimarlığın konuşulduğu ama e, enteresan bir şekilde yeniden e, özellikle bu isimler üstünden mimarlığın e, konuşmak görünür hale gelmeye başlıyor. Etkinlik serileriyle. E, Ayşen Savaş'ın e, seminerinden sonra o tabii ki yani belki sen orada biraz yani bir cümle bir detay vermek isteyebilirsin. Tam Müzesi'nin. ...süreciyle ilgili yani aslında sunuş metninde... ...söyleşinin sunuş metninde Erimtan Müzesi üzerine yaptığı çalışmalar... ...ve o müzenin yaratılma süreci üstüne e, olacağından bahsediyordu. Evet metni. biraz öyle oldu. Tabii Arşen Hoca'nın biraz daha çok farklı konulardan... ...beslenerek de yapmış Hı -hı. olduğu bir sonuçtu. Daha önce de burada da konuşmuştuk. Kısaca değmiştik. Arademento'da da Erim Tam Müzesi'yi kaçıldığında Hı -hı. bahsettikleri bir yöntem olarak... ...bir belge olarak mimarlığı aslında Hı -hı. anlattı. Bu tamamen kalmış olan Ankara Kalesi'nin sırtlarında inşa edilmiş bir yapı Hı -hı. Tam Müzesi. Ve orada tamamen kalan bir takım yapı Tabii elemanlarını ve hikayeleri... ...birer Hı -hı. belge gibi okuyarak teker teker örerek yaptıkları bir proje. Üzerine söylemek istediğim bir cümle olabilir dersen ben bu cümleyi söylemek isterim. Gerçekten değerli hocayı daha sık burada görmek, <gülüyor> dinlemek, ahval üzerine, bugün üzerine. Çünkü hakikaten çok değerli bir isim. İsteriz buradan da kendisine hem selam yollayalım hem bu isteğimizi de bir cümle olarak ben istediğimi belirtmiş tamam, olayım. Tamam, süper. Ee, sırada e, Emre Arolat, Mehmet Kütükçüoğlu, Murat Tabanlıoğlu, Han Tekin Cem Sorguç, Nevzat Sayın e, gibi isimlerin katılacağı... E, yani önümüzde bu programlar var aslında. E, siz de takip edebilirsiniz. E, tam da bugün... E, ...Emrah Rolat'ın e, semineri olacak. Yani bu program yayınlandığı gün... ...3 Mart e, tarihinde. Geçirgen Pardon. ve geçişken. Evet doğru. E, evet 3 Mart tarihindeymiş. E, Emrah Rolat'ı dinleyebilirsiniz. 22 Mart'ta Mehmet Kütükçüoğlu... E, seminer, ...semineri olacak. E, Mehmet Kütükçüoğlu'nun... E, ...kent ile diyalog isimli bir... ...isimli, isimli şey olacak. söylesi olacak. O orada e, bu... ...Haliç Tersanesi süreçleri... ...ve Venedik Mimarlık Bey'indeki... ...Türkiye Pavyonu üzerine... E, ...bir kısım açılımlarda bulunacak mı? Onu merak ediyoruz aslında. Hepimiz merak ediyoruz. Zira proje... ...açıklandığından beri daha detaylı bir... Açıklama ya da yorumlama Yapamadı. gelmedi. Belki de birik olacak ya da 22 Mart'a kadar başka bir açıklama yapılacak. Evet. Pavyon katılımcıların herhangi bir kanalından. Meraktayız. Ben heyecanlandım açıkçası. En azından bir başlık ve bir metin olduğu için. Hı hı. En kötü biraz ipucu yakalayacağız evet. daha fazla gibi. Detay bilinmediği şey için de dair. dedikodu babında sözlerin ağızda büyüdüğü bir böyle kazanı dönüşüyor. O konuda da meraktayız. 31 Mart, 9 Nisan, 12 Nisan, 28 Nisan... Kâh bir haftada bir, kâh 15 günde bir değişen bir böyle frekansta bu seminerleri takip etmeniz mümkün. Bu mimarlarla mimarlığı bugün konuşmak ve onların anlattığı şeyleri deşmek, didiklemek için bir fırsat diye düşünüyorum. Son olarak da şunu eklemekte fayda var. İlk konuşmayı en azından yakalamış bir insan olarak cümle içinde mimarlık geçmesi mi prim yaptı bilmiyorum. Nedense çok az katılım olur böyle etkinliklere fakat ben yaklaşık... Beş ya da yedi dakika geç kaldığım halde üst kattaki kafeteryadaki ekranın yansıtıldığı yerde bile yer bulamadım. Hmm. Halkımız mimarlık konuşmalarını aç Bu isimleri mi dinlemek istiyormuş bilmiyorum. Ya da mekanın mı çok talibi varmış emin değilim. Fakat erken gidin yer kapın. Buna sesleneyim ben son olarak. Evet reyting <gülüyor> artmış mimarlıkta. Galiba <gülüyor> olabilir falan bilmiyorum Yağmur. Ama siz takip edin. Ee, biz de buradan duyurmuş olalım. Ayrıca partiye gelen herkese teşekkür ederiz geçen hafta. Nice dört yıllara hep nice birlikte yıllara. diyelim. Evet, aynen öyle. Hoş program olduğunu bilmeden bu mimarlar buluşması diye gelen bir takım gruplar da vardı. Böylece ne oldu? Hem dinleyici kazanmış olduk. Ben programı kapatayım. Yağmur sürekli böyle bir şey birilerine bir mesajlar gönderiyor. Bu program bitmeyecek gibi. Hepinize iyi günler diliyoruz açık mimarlıktan. Hoşçakalın. Bayıldım. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömer. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.